İslamdan Hayata Ölçüler. Hazırlayan ve sunanlar, Nurettin Yıldız ve Ahmet Taş getiren. Ahmet Taş getiren ve Nurettin Yıldızla İslamdan Hayata Ölçüler başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, i̇yi günler, değerli dinleyiciler. İslam'dan Hayata Ölçüler programında birlikteyiz. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Karşımda Muhterem Nurettin Yıldız hocam var. Konuşuyoruz efendim, sohbet ediyoruz. İslam'dan Hayata Ölçüler üzerine. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. ederim. Kur'an üzerine konuşalım inşallah. Kur'an'ı yaşamak hayatımıza Kur'an çerçevesinde ölçüler taşımak bunu konuşalım istiyorum Belki bu işe biraz karşı çerçeveden noktadan da bakmak mümkün Kur'an'ı yaşamamak ne demek yani bunun üzerinde biraz konuşsak hocam yani Kur'an'da Kurkan Suresinin 30. ayeti değil mi? Yani Resulullah Efendimiz ahirette Kavmim bu Kur'an'ı mehcur bıraktı Terk edilmiş halde bıraktı Nasıl bir şey acaba Resulullah Efendimizin Şikayet ettiği şey Ya insanların toplumun Kur'an'ı böyle bir terk edilmişlik psikolojisi içerisinde bırakması ya bizim için mesela nasıl anlaşılabilir? Şimdi düşünmüşünüzdür bu konu üzerinde. Yani muhakkak bunu düşünmenin ötesine taşımak gerekiyor. Ee, çok önemli bir sorun. Fakat Medine'den eee Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin zamanından bir örnekle müsaadenize başlayalım. Şimdi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz ilmin uygulanmayacağı, ilmin boşu boşuna duran bir hazine gibi olacağı geleceğe dair haberler verdiği evet. bir konuşmasında Lebit isimli bir sahabe diyor ki Ensardan Medine'li bu sahabe Ya Resulallah diyor. Çok önemli Hamid abi. Şimdi bunu yani bu sorunuzun cevabı 1400 20 sene önce Medine'de konuşulmuş. Ne kadar önemli. Demek ki zamana bağlı bir şey değil. Her zaman olabilecek. Zamanların sorunu. Bu. Evet. Bütün zamanların sorunu. kitabının bir kenara itilmesi sorunu, zamanların sorunu. Biz evet. hep işte da jandarma dipçi ile okunmasının yasaklanmasını fitne kabul ediyoruz evet. ama Medine'de başka bir şey konuşuluyor. Evet. Bu sabi diyor ki nasıl olur ya Resulullah diyor. Nasıl olur? Ben Kur'an'ı okuyorum. Çocuklarıma ezberletip okutacağım. Onlar da çocuklarını okutacaklar. Sen ise ilmin kalkmasından, Kur'ansız kalmaktan söz ediyorsun ya Resulallah diyor. Evet. Çok net bir soru anlaşıldı bu sorusu zannediyorum. sen yani tabi. İlmin uygulanmayışından söz edince bu sahabi ama nasıl olur diyor. Ben Kur'an okuyan bir insanım. ...çocuğuma öğretiyorum... ...o çocuğunu öğretecek... ...ben hani tam harfi harf tercüme etmiyorum... Tabii, ...olayı tabii, anlatıyorum... ...manı olarak evet. anlatıyorum... ...efendimiz buyuruyor ki... ...Libit... ...seni şu Medine'nin en akıllı adamı zannediyordum ben... ...diyor... <gülüyor> ...evet... ...müthiş bir tepki gösteriyor... Evet. ...şu ehli kitaba bir baksana... ...Allah Allah... ...onlar okumuyorlar mıydı Allah'ın Tevrat'ını İncil'ini... ...evet... ...ama papazların dediğini yapıyorlardı... Diyor. ...evet... Şimdi bu çok enteresan Demek ki sahabi Ne kadar böyle bir meleküt alemine Dalmış ki yeryüzünde günün birinde Kur'an'ın dediğinin dışında işler yapacak bir neslin Olacağını hayal edememiş Böyle evet. hep okuyoruz Kur'an'ı Çok güzel bir alemde Rahat konuşuyor Deyim yerindeyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Birinci bu hadis-i şeriften Anlaşılan şey Demek ki günü birlik bakışı akıl kıtlığı olarak görüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bugün Kur'an okuyabiliyorum. Çok mu e, kalıcı bir çözüm bu? Zaten yeryüzünde Kur'an'ın sıfır okunabildiği bir zaman hiç olmadı. Yani sadece okunmaktan yani, ibaret bir ilişki. 50 kitap okuyordu Tevrat'ın evet. İncil'de zaten. E, i̇kinci olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabinin ufkunu 1000 sene önceki ehli kitap kültüründen belki 2000 sene sonra gerçekleşecek bir güne taşıyor. Yani ortada Peygamber Aleyhisselam duruyor Medine'de. 1000 sene 2000 sene önceki ehli kitaptan kendisinden 1500 2000 sene sonraki Müslüman nesillere mesaj veriyor. Elimizde Allah'ın kitabı bulunuyor olabilir. Bunu herkes bülbüller gibi okuyor olabilir ama hahamların, papazların Allah'ın kitabına rağmen zevklerine göre din uydurmaları gibi Müslümanların önünde din lideri olarak bulunanların din adına bir de çıkıp Allah'ın kitabı Kur'an dururken ve onun şerhi durumundaki sünnet dururken kendi zevklerini, hobilerini din diye insanlara ikna edebilirler mi diye bir sorunun cevabını sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o gün veriyor. Ne evet. din aklına bunu sokuyor. Evet. Dikkat etle diyor. Şimdi burada e, peygamber aleyhisselam efendimizin e, günündeki bu sorgulama belki işte kıyamet alametlerinden söz eden mucizevi haberlerden bir haber olarak ele alınabilir evet. belki günü geldi gelmedi ama bizim e, bugün burada bunu gündeme getirmekteki maksadım bizim anlamamız gereken şey mesele Kur'an'ın okunması meselesi değildir Evet. eğer mesele Kur'an'ın okunması meselesiyle herhalde bir bilgisayar en iyi hafız sayılması lazım Evet, okuyor yani. herkesten çok okuyor Şimdi kalem icat etmişler mesela Her hafıza göre okuyor Yani evet. ses Mübarek bir kalem nihayetinde Ses üstüne ses bülbüller gibi ötüyor Yani Kur'an'la e, alaka sadece Okunma alakası Ses alakası değil, değil. Evet. Gözle iletişim alakası değil, değil evet. Eğer o terk böyle, edilme Hadisesi nedir Yani Kur'an'ın yazısını Okumaksa eğer ee, Abdullah ibn Mektum Radıyallahu anhi görmedi Kur'an ayeti. Ama çünkü Evet görmedi. Görmedi. Evet. Ee, Sümeye Radıyallahu anha ilk kadın şehit. Kur'an ayeti nedir doğruduruz gör. Duymadı. Duymadı görmedi. Yani evet. mesele kulaklarımız ve gözümüzün meselesi değil beynimizin evet. meselesidir. Kur'anla gözlerimizin iletişimi, kulaklarımızın iletişimi. Ağzımızın Kur'an telaffuzu elbette önemli evet. ama bunlar ana temayı oluşturmuyor Kur'an ilişkisinde. Beynimiz ne alemde? Evet. Beynimiz ne alemde? Belki bunu e, çok farklı onlarca örnek üzerinden ele alabiliriz. E, her insanın Kur'an'la e, zafiyet açısından e, sorunlu olduğu bir nokta olabilir. Mesela çok basit bir misal. Kur'an benim kitabım. Kur'an deyince e, ahirette şefaatçim, kabirde şefaatçim diye inanan bir mümin. Mesela sabah namazı kılamıyorsa e, Kur'an zaten yeryüzünde sabah namazı kıldırmak için inmiş bir kitap. Senin akşama kadar Kur'an okuduğun önemli değil. Sabah namazına kalkıp kalkmadığın evet, önemli oldu. Evet. Burada müsaadenizle şöyle Mesela bir efendim. çizgi çekmek istiyorum. Biz bütün Cel olarak Kur'an nerede diye e, düşündüğümüzde yarın öbür gün inşallah e, mesela şöyle bir gelişme oldu diyelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sanal alemde bunu söylüyorum e, tuttu işte tıp fakültesinden bile mezun olmak için oncuz Kur'an ezberlemek gerekir diye bir kural koydu. Nitekim belli Halkı Müslüman olan ülkelerde buna benzer yani, Uygulamalar, uygulamalar yani. oluyor Birkaç evet. cüz Kur'an bilmeden hiç bu fakülteden mezun etmiyor Evet Şimdi bu meseleyi değiştirecek mi? Hayır devlet üzerine yap Yani bir Müslüman devlet olarak Kendisine yakışan üzerine düşen görevi yapmış olacak Ama Biz kıyamet günü devlet olarak Dirilmeyeceğiz Allah'ın huzurunda Tabi Diyor Kur'an-ı Kerim Tek tek, tek, tek geldiniz tabii. bize Tek evet. tek Herkesin Biz, tek hesabı var Anamızdan tek tek çıktığımız gibi evet. Rabbimize de tek tek gideceğiz Huzuruna tek tek duracağız Dolayısıyla yani. tek tek sorunum var benim Yani Bu tek tek sorunumu Büyütüp büyütüp aile yapabilirim Evet Biraz daha büyütüp büyütüp e, Kabile yapabilirim Biraz daha büyütürüm mahalle yaparım Şehir yaparım ama e, Hallede ede gitmem lazım Yani evet. kendimi Önce kendimden Çözmem sonra, lazım Birinci derecede sorumluluğum altında olan Çocuklarımdan Sonra ailemin diğer fertlerinden bunlar hallettikçe Zaten doğal olarak 3-5 kişi Bunları halledince kendiliğinden Arı kovanı gibi böyle Büyüme mal, evet, Büyüme olacak evet. Büyütecek Ali biz Şöyle bir sorun Özellikle bu toprakların Türkiye topraklarının ee, ...Müslümanları olarak bunu gündeme getiriyorum. Hemen hemen her yerde bir benzeri var tabii. Biz Kur'an'ımızın dipçiklendiği diye özetleyeyim ben bir dönem geçirdik. Evet. Yaklaşık yarım asır sürdü bu. Evet. Yarım mesela sizin ve benim yaşım bunun hikayeleriyle dolu. Tabii ki. Evet. Bizden önceki kuşak yani şu anda 80 yaşında olanlar bunun acılarıyla dolu. Evet, bir evet. Yaşadılar. yaşadılar bunu. Evet. Yaşad Bizden sonraki nesil şu anda yaşı 20 olanlar Bunları hikaye olarak bile dinlemek istemiyorlar evet, evet. Dolayısıyla şimdi yön verenler olarak Yani yaşı ellinin üstünde olan sizler Bir miktarda Biz bizim neslimiz mesela Bir acı yaşadık Nedir bu acı? Kur'an'ımız Kitlesel imha Bu evet. tarzında bir darbe gördü Kur'an okuyamaz Hatta Kur'an'ı ...evinde musaf şeklinde bile bulunduramaz... ...insanlardan oluşan bir toplum olarak yaşadık. Evet. Bir elli sene üç aşağı beş evet. yukarı. Buna biz... E, ...savaş kıtlıkları, zorluklardan dolayı... ...fakirlik, sefaletten işte doğudaki, batıdaki... ...Balkan savaşları, doğu savaşları... ...sebebiyle... ...Kur'an'a oturup bir satır okumaya vakti olmayan... ...son Osmanlı döneminde katlarsak... ...yaklaşık bir, bir asır... Evet. Yani bir 100 sene 100, gibi bir zaman belki 150. Deyim yerindeyse Kur'an hayallerimizde de hep kaldı. Evet. Mesela hiçbir çocuğu şu anda 3 dakika oynamak için bile salmayacağımız kadar köhne yerleri Kur'an medresesi olarak kullandı Müslümanlar. Evet. Samanlıklar zaman zaman. Hayır hocam o dönemi söylemiyorum. Hani şimdi medrese olarak kapısına Kur'an kursu havası açıyorsun. O halde köyne bir yer. Neden? Çünkü Ölüm savaşı veriliyor Kur'an adına. Ya ben hatırlıyorum. İmam Hatipli yıllarımızda... ya Adıyaman'dan falan gelen... E, öğrenci arkadaşlarımız vardı. Onlar camilerin meşrutalarında... Yani hücrelerinde... E, yatıp kalktılar. Oralar son derece loş... Rutubet rutubetli ya. yerlerdi. Yani birçoğu oralardan hastalık kapmıştır ama... Tabii. Okumuşlardır işte evet. Şunu özetlemek istiyorum. Kitabımız büyük bir saldırıya uğradı. Evet. Yani vatanımızı kurtardı, Kur'anımız kurtulamadı gibi bir savaşta ya merdiven altı olsun, kömürlük olsun, samanlık olsun, iki satır Kur'an okusun çocuklarımız diyeceğimiz bir dönem geçirdik. Şimdi bizim psikolojimiz ...Kuran'ı müdafaa deyince bütün bu geçmişten yaklaşık bir asra dayanıyorduk. Evet. Şu bir asırlık geçmişten dolayı bizim psikolojimiz Kur'an işte okullarda okutulsun, işte çocuklar rahat gitsin gelsin, Kur'an'a hizmetin... Bu Dü dünyamızda okula... Kur'an olsun. Bu, ha, bu anlamda. Kur'an, Bu yani manada. Satışı serbest musaf olarak bir defa. Okunabilsin. Radyolarda okunabiliyor. Hıfzedilebilsin. Olarak... Şimdi bir de devlet okullarda ders olarak yaptı. Dolayısıyla aslında... ...belki de üç sac ...tek bir ayağı durumundaki bir olayı... ...sandalyenin üç ayağı zannediyoruz... Evet, ettik. Evet. bizim kuşağımızda bu sorun var... Evet. ...şimdi mesela çok rahat bir şekilde... 30 sene önceki zorlukları... 50 sene önceki zorlukları... ...çok iyi bilen ve o acıları çeken nesil... ...elhamdülillah derken... ...kendisini zemzem kuyusuna düşmüş gibi zannediyor... ...elhamdülillah... ...ne güzel, ne güzel... ...işte çocuklara Kur'an okumak serbest... ...devlet okullarında var... Gerçekten elhamdülillah Küfrani nimet yani yapmamak bu, lazım bu, bu da önemli bir Tuha gelişme değil. Yani bir fetretin Yani bir ayağının Sona ermesi yani, manasına geliyor Hayır hocam Velev ki öyle olsun 3 ayak üzerine duruyorsa bu evet. Ayaklardan birinin çürük olmasını Engelledik evet, elhamdülillah. elhamdülillah Yine sandalyemiz masamız Diğer ayaklarıyla ayakta duracak Ve biz Rabbimizin huzurunda Fert fert hesap vereceğiz Evet. Yani mesela Sultan Fatih'in İstanbul'u fethetmesi, onun Türk ailesinden olması, bizim de Türkiye'de yaşayan o soydan olmuş olmamız kıyamet günü Fatih han nesli olarak bizim de dirilmemizi gerektirmiyor. Evet. Yani Bizi o dönemi kurtarmıyor. Ya biz üstelik de o nimetine ne yaptığımızın hesabıyla belki yoğrulacağız. Yani kitlesel bir imha bizim bireysel hizmetimiz, bireysel bağlılığımızı bir miktar sanki gerekli değil ya da tali bir konu gibi anlama sonucunu getirdi. Dolayısıyla şu anda kafir güçlerin bile Kur'an'la mücadele etmediği bir zamana geldik. Yani mesela ben bilmiyorum, çok teknolojiden de anlamıyorum. Örnek olarak söyleyeyim. Yani mesela internet dünyasına hakim olanlar isteseler ...sonucunu da tabii katlanarak... ...Kuran'a dair hiçbir şey... ...internet sisteminde dolaşamaz deseler... ...bunu önlerler herhalde... ...yani evet yani, o zaman... ...link vermez bilmem ne yapar... <gülüyor> ...Kuran <gülüyor> sitelerine link vermez mesela... Evet. ...kota koyar yani... ...çünkü istedikleri şeyi bakıyorsun yasaklı diye çıkmıyor... ...arıyorsun o çıkmıyor... Evet. ...serbest bıraktıkları... Evet. ...yani internet çok da böyle hür bir ortam değil... Doğrudur, evet. ...hürriyeti menfaatleri gereği... ...kendilerine şiar edinenlerin Evet. Dolayısıyla demek istiyorum ki yani Kur'an-ı Kerim'e küfür ordusundan da Bir saldırı yok şu anda evet. Serbest yani isteyen okusun Ama bizim Rabbimin emaneti Rabbim benle konuşuyor Rabbim bana dedi ki Allah Kur'an'da bana dedi ki Diye Anlama hissiyatımız Ne alemde evet. Çünkü ben bununla dirileceğim kıyamet yani O gün. terk etme hadisesi orada başlıyor Hah, Geleceğim nokta evet, yani evet. Şimdi biz Peygamber dedi ki, Aleyhisselam, ittazu hadi Kur'an mehjura, şu evet. Kur'anı terk ettiler, Kur'anı unuttular. Yani geldi bir dönem, jandarmayla Kur'an okumayı yasakladı. Evet bu bunun bu, bu da bir parçası. Boyutlarından evet, biri, boyutlarından bir rengi bunu. Evet. Yani hava durumu nasıl dediğimizde, Ocak ayında kar yağır deriz. Evet. Haziranda da. Ağustos'ta kar yağıyor dersek Bu ezber tekrarı olur evet. Yani hava raporu günlük verilmeli evet. Kur'an'ın terk edilmesi Kavramı Kur'an'ın Müslümanların ilgi odağı dışına Taşması ıı, noktası Bir dönem dipçik sorunudur evet. Öbür dönem Mutezile'nin Kur'an'ı Kerim'e insan aklını Sokma gayreti fitnesiydi Şimdiki dönem ise Kur'an'ı bir ses cihazı gibi okuyup ezberleyen ama Kur'an gibi yürümeyen, Kur'an gibi konuşmayan, Kur'an'ın azameti ve ahlakı tavırlarına yansımayan nesil faciası geliyor. Geliyor deyince hocam sanki ileride gelecek gibi bence kendimize de bakmamız lazım. Yani şu içinde yaşadığımız hayatta ne kadar işte Kur'an bizim hayatımız için, ee, ölçü olarak telakki ediliyor Ne kadar taşıyoruz Değil yani mi yani o da Elbette hocam evet. yani tamamen uzakta bir hayal değil Ama e, Elhamdülillah hala Kur'an endişesi olan bir Nesilde var Allah'a hamdolsun yani Kur'an uğruna her şeyini feda edecek bir Örnekler de Kaybolma tehlikesi Şöyle şeyden yani. bahsediyorum yani e, Şimdi Kur'anla biz anı anına değil mi beraber olmamız gerekiyor. Hayatımızın her anı için onu referans olarak kullanmamız gerekiyor. Bazen yani gelecek nesillerin karşılaşacağı tehlikeden bahsederken kendi hayatlarımızı da ihmal etmiş oluyoruz. Yani benim için nedir bu mesele? Mesela benim hayatımda Kur'an'ın terk edilmişlik hadisesi bir ölçüde var mı? Değil mi? Yani bunu her birimizin Kendi kendimize e, sormamız Gerekiyor diye düşünüyor. Şimdi mesela e, Müsaadenizle mesela... ashab Kiram'dan Bir örnekleme yapalım e, Meşhur Sahabeden gelen bilgilerden hep okuyoruz Ne diyor? Biz işte Birkaç ayet öğrenip eve gidip ...onu evimizde uygulayıp uygulamadığımıza bakıp birkaç ayet diye, öğrenmeye gidiyorduk diyor. Yani sabah kahvaltısı için 200 gram peynir alıyor... ...o sabah onu tüketiyorlar... ...gidiyor 200 gram da öbür gün peynir yani, alıyor. Evet. Şimdi tabii şöyle algılıyor Müslümanlar... ...biz yani ben kendimden... Evet, ...o gün yeni yeni iniyordu Kur'an-ı Kerim... ...innen ayetleri toplamaya gidiyorlardı öyle değil... ...bunu söyleyen sahabi Medine'de söylüyor... ...Kuran'ın belki de on cüzü inmişti o zamana kadar... ...alsa on cüz alabilirdi... Evet, ...yani evet. bu sorun değil... ...biz Kur'an'ı bedava bulmuş bir nesiliz... Evet. ...hazır bulduk Kur'an-ı Kerim'i... ...hazır bulduğumuz için... ...hazır veririz, toptan veririz gibi geliyor... ...biz <gülüyor> toptancıyız yani öyle... Yani. E, ...şöyle söyleyeyim... ...mesela... ...elma bahçesi olan bir köylüyü ziyaret ettiğinde... Daldan bir elma alabilir miyim sormak Ayıp bile köyleriniz. ne demek ya Buyurun abi Tabii bir elma yani. sorulur mu bir Lafı mı olur yani e tabi, Bir poşete beş tane koysan onu da sormuyor Evet. Ama kamyon yanaştırdın mı Ne yapıyorsun kardeşim biz bunları <gülüyor> satacağız diyor Şimdi neden elma bol ama Bir küle pazardan elma alıp Evine giden bir insana Bir tanesini bana ver denmez Zaten beş tane elma beş var tane poşetinde. Elma. Evet. Şimdi biz toptancılığa bir miktar alıştığımız için Mesela Kur'an vereceğiz diyorsak Çocuğumuzun hafız olmasını istiyoruz Evet Mesela ne diyoruz ee, Çocuğumuz 6 yaşına geldi Çocuğumuz amme cüzünü ezberlesin diyoruz Halbuki Asap mantığına dönsek Çocuk 6 yaşına geldi mi Geldi Fil suresini ezberlettik mi ezberlettik Bu fil olayını Ben çocuğa hazmettirsem Bir daha kafir Yahudi tank bir şey anlamaz bu çocuk Evet bir iman verdim. Bu imanla beraber Allah'a bağlılığı ve Allah'ın küçük bir serçe kadar bir kuşla filleri bile nasıl helak ettiğini. O Allah'ın bu Allah olduğunu. Aynı Allah'a inandığımızı şöyle bir ikna etsem. Yani bir yaz sadece fil suresi ile sadece fil suresi eğitimi. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı belli bir dönemler hazırlıyor ya. Evet. İşte şu teması bu bu teması Hı -hı. diyorlar. Mesela bu yıl çocuklarımızı fil suresi imanına ulaştırma diye bir kampanya başlatsak. Evet. Çocuklarımız dilediğinde büyük orduları mercimek kadar küçük bir taşla helak eder Allah. Dilerse bunu da kullanmadan helak eder diye şuura erirse. Böyle bir yerde konuşuyordum hatta televizyon ortamındaydım. Spiker dedi ki ama hocam dedi pedagoglar dedi, e, çok dedi çocukların erken yaşta bu tip konulara dedi karıştırılmamalarını öneriyorlar. Demse o kimse? Siz isim biliyorsan rica edin. Bir örümceğin dünyayı her ağ dişiyle ilgili çizgi filmi iki yaşında seyrettiriyorlar çocuğa. Ya evet. Çizgi film örümcekte yaptırınca çocuk düzeyinde oluyor da. Allah bunu Kur'an'da an anlatınca niye bu çocuk düzeyinde olmuyor? Evet. Bence evet. bilakis çocuk düzeyinde fil suresi. Değil mi yani? Çünkü evet. saadetin evet, evet. bilgi olarak çocuk olduğu düzeyde indi bu. Yani bir o film haline gelse, değil mi yani? Bu evet. çizgi film yapsa batıda bir film süresini alimallah yani. Nasıl seyrettiririz? Bütün çocuk. aileler izletir o zaman. Evet. Et, o zaman biz becerip belki film kalitesinde, film heyecanında mesela. Allah rahmet elsin, hamdi hazırın tefsirinden 5 yaşında çocuğa bunu okumanın bir manası yok. Evet, Evde yani. en tatlı kim konuşuyor? Dede, baba, anne, dayı. Kim tatlı konuşuyorsa bu macerayı o anlatsın O anlat. Desin evet. ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin doğumuna şu kadar kala işte Allah böyle bir Allahtır. Bir de mesela anlattık çocuğumuza bunu. Tamam, fil suresi aşısı aldı gidiyor diye bir şey yok. Öbür gün yemekte bir daha bunu hatırlatmak lazım. O Fil suresini hatırlıyor musunuz? Evet. E, filan, belki yüz defa, 200 defa diye diye diye diye. Yani, Kur'an'la yoğrulmak ku, değil ha, mi? Kur'an'la yoğrulmak. Evet. Kur'an'la yoğrulmak. Bir sefer onu anlatmak değildir. Evet. Mesela neden e, gece namazlarında, iki rekatlı namazlarda Kafirun ve İhlas suresini zam ı olarak okumak sünnettir? Evet. Mesela hatırlıyor musunuz bir sahabi Hep İhlas suresi okuyormuş namazda Öyle. Tek Halbuki biliyormuş başka Hatta surelerde. Resulullah Efendimiz'e Sorulmuş değil mi sallallahu aleyhi ve sellem Bu adam böyle yapıyor Habire yani. böyle yapıyor diye Yani Şimdi ben bu hadisi dinlediğimde belki 10 yaşlarındaydım Babamdan dinlemiştim Allah Allah Ne var ki bu surede ki Allah tektir manasını da biliyordum <gülüyor> Ne bulmuş ki burada bu sahabi diyordum evet. Demek ki ben 10 yaşındayken bunu babama da söyledim. 10 yaşındayken İhlas kelimesi İhlas suresi düzeyinde bana verilmemişti. Yani evet. Ama iki seneli, o bir idrak haline senelik hafızdım ben. Evet. Allah'ın tek olması ile birkaç tane olması arasındaki farkı bilmiyordum demek ki. Ya Allah Allah. Yani doğulmamıştır, Doğru. doğurmamıştır, doğrulmamıştır, doğmamıştır. Bu kelimelerin Değil ne var? anlama geliyor. Hatta o yaşlarda şöyle düşünüyordum. Ya doğum gibi kelimeler Allah için konuşulurum. Ne <gülüyor> kadar ayıp. Böyle hissediyordum mesela. Evet evet. E, ama müthiş de hafızdım. Yani <gülüyor> otur Kur'an'ı baştan sonra oturup okuyordum. Canım evet. isteyince on cüz okuyabiliyordum. Yirmi cüz hiç bakmadan okuduğum oluyordu. Evet. Ters okurduk biz hafızlar arası oynardık. Evet onlar, o tür Tersten yani hafızlar, hafızlar arası oynayacak. <gülüyor> misket yok, <gülüyor> oyuncak yok. Onun ama onu onlar oynuyordu. da güzeldir de. Hafızlığın şey evet, bu. Böyle ama herhalükarda... İşte kendimden örnek veriyorum. Yani bir sahabi ne anlıyor ki İhlas suresinden diye diyebiliyordum. Halbuki Allah'ın azametini her akşam bir kere hatırla kafirlere reddiyemizi, tepkimizi yok. Seninle ilişkim yok kardeşim. Evet. De ki ey kafirler evet. ne siz bizden ne biz sizdeniz. Evet. Ya, her gün tekrar ediliyor. Üstadım ben burada bir şeyi vurgulayacağım. Bu sözlerimizi konuştuğumuz her yerde... Şöyle bir şey oluşuyor. Ha meal mi okuyalım? Mesele meal meselesi değil. Kur'an'ın anlaşılması meselesidir. Evet. Kur'an'ın belki kelimelerinin anlaşılmasıdır. Burada mesela yani meal tartışmasına burada girmemek lazım. Giriyoruz. Değil mi? Yani meal olarak değil. Yani o bir büyük tartışma ama Kur'an'ın içine nüfuz etmek. Mesela en basit evet. bir misal Kur'an'ın meallerinin ve Kur'an kavramlarının anlaşılması mesela. mesela. mümin kelimesi inanan değildir. Evet. İnanan başka şey mümin başka bir şey. İman eden. Kur'an'ın kavramlarını kullanmak lazım. İhlas kavramını. Evet. Samet kavramını. Ondan sonra denklik diye bir evet. kavram var. Kur'an-ı Kerim'de. Yani. Denklik, yani. yani bir İhlas suresinden yola çıksak. Bir yıl çocuğumuza ihlası öğretsek. Demek sahibi evet, şuuru, asıl verkesi. ruh dokusu olacak değil mi hocam? Yani ya? bence hafızlıktan önce bunlar önemli evet, demiyorum. Evet. Hafızlıktan önce bunlar. Bu sebeple işte mesela sigara içen bir hafızı görüyor insanlar, e bu da sigara içiyordu. Ya bu Kur'an ezbercisi. Kur'an muhafızı değil evet. Ezberletilmiş hocası da içiyordu Belki, evet. belki evet. hocası da içiyordu evet. Bu sebeple Kur'an yani Kur ahlakıyla donanmak Farklı bir Kur an ahlakı, kategori Kur'an şuuru evet. kavram olarak Mesela dost düşman kavramını Kur'an'a göre kullanmak Gerekiyor ee Bunlar bu düzey yakalandığında Allah'ın izniyle Yani bir nesil Kur'an nesli olarak yetişecek demektir çok enteresan hocam bir... Hocam isterseniz bir kısa ara verelim Bu Peki. enteresanı Peki hocam, tamam. Yani bir şey de var malum Hani Kur'an okur da insanlar Boğazından aşağı gitmez diye Resulullah evet. Efendimiz'in soğuklar, soğuklar. Sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisleri de var Yani Kur'an'la ilişkimizi Hakikaten en Detaylı manada Tahlil etmek gerekiyor Bunların şunun içine girmek Şunun içine girmemek açısından İsterseniz ikinci bölümde i̇nşallah. şey yapalım inşallah. inşallah kısa bir ara sonra beraberiz efendim.